Ederim, Biraz İyime, iyi Çok değerli kardeşlerim, değerli dinleyiciler, Bay hanımefendiler bayanlar, hanım bu konferansı teklif ettiği için tertip sahihine kırmızı ay, yeşil ay, hem kalın dinlemeye teşvik ettiğiniz için. ...sizlere teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten heyecanlandırıcı bir şeref. Geçen sene İlker Üniversitesi'ne oradaki gençler çağırmışlardır. İlk hafta önce Barbarak Üniversitesi uluslararası İlişkiler... ...bölümünde bir konuşmam oldu. ...Boğaziçi Üniversitesi'ni ve değerli hocalarını, değerli öğrencilerini... gözümde saygıyla büyütüyorum, gönlümde onlara karşı saygı duyuyorum. Ciddi bir ilim meclisesi olarak görüyorum. Ben de tercami halinde anlatıldığı gibi ilahiyatçı ama edebiyatçı bir ilahiyatçıyım. Yani İstanbul Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde de Türk İslam Edebiyatı benim olduğu için biraz ilahiyatçı, biraz edebiyatçıyım. Elbette yetişme tarzı ve çalışma sahası alanında belli olan bir insanın tehlikeli tarifiyle ilgili konularda faydalı olması mümkün olur. Hem de ve hayat üzerinde size bildiğim bazı şeyleri, bazı önemli noktaları vurgulayarak anlatmaya çalışacağım. Tabii niye tasavvuf ve hayat konusunu seçtiğiniz denirse önce ben bu konularla ilgiliyim onun için sonra bu konular canlı ilginç sevilen konular Belki evet bu konulara benim kadar yakın olmayan bazı kişiler benim ağzımda konunun anlatılmasını ilginç olabilirler hayat tabi yani evimizin büyük bir titizlikle korunduğu bir varlık ve iyi değerlendirmeye çalışıyoruz hayatı. Her yönde başarılı olmaya gayret ediyoruz. Bir müddet yaşamak hayatı. Bir ömür çizgisi. Bu çizginin boyu insanlarda farklı olabilir. Ama nihayet çizgi bir şairin dediği gibi kıvrılır, uzar fakat daire olmaz bu hat. Hat yani ne kadar kıvrılırsa, ne kadar uzarsa daire olmadığı için devamlı değil. Sonlu ve fani bir çizgi, yaşam çizgisi. Tabi İnsanoğlu düşünen bir varlık olduğu için, çok da meraklı bir varlık olduğunda kendilerin diline giriyor, feda ediliyor, yerin altının üstünü araştırıyor. Bu arada kendisinin milattan öncesinde merak ediyor. Milat doğum demek olduğuna göre, yani doğumdan önce merak ve vebattan sonra nereye gideceğiz diye, Merak ediyorum bu hediye tarafını. İranlı bir şairin başka bir sırası hatırımda biliyorsunuz en yazması kitapları kıymetlidir. Her birisi çünkü başlı başına önem taşır. Ama ummiyette biz tüm bahanelerde araştırma yaparız. Böyle yazısı eski, kağıdı eski. Gerçekten antika güzel bir desen, Bulduğumuz zaman hayran bir Çok seviniriz. Hatta bu Konya'daki İzzet olur Müzesi'ni tesis eden, millete bırakan. İzzet de şöyle derdi. Ben böyle kitaplara meraklı olduğum için Anadolu'dan bana çuvalla kitap çekilirdi satıcılar. Ben o çuvalı açarken evlendiği kanının duvara açan bir damat kadar heyecanlanırdım ben. Yani, ne çıkacak bu şubanın içinden? Bu yarışma eserleriyle içinden ne çıkacak? Bu bilgi gibi bir seri, inanılmaz halüfen gibi bir inanılmaz halüfen gibi bir inanılmaz halüfen gibi bir bir bir inanılmaz halüfen bir bir inanılmaz halüfen Diyor ki, evvelü, ahir, inköte, gida ve kumbeştir. Başlığı yani. En son başlığı da Bu gidenin başlığı zorunda kovulur. Hakikaten en ilk defa başlıkları kovulur. Bunun yerine. Hem de en önemli kısımlarıdır. Çünkü baş sayısından mevcut ismi vardır, kitabın ismi vardır. Bir de içindekiler kısmı olabilir. İlk sayısı koptu mu, artık siz onun şeyini bulmak için mevzibini bulmak için çok ciddi araştırmalar yapmak zorunda kalırsınız. Sonu da çok büyük çünkü KTB kaygı, vera kaygı denilen kısımlar olur en sonunda. Yani bunu yazar hangi tarihte yazmış, hangi katip ne zaman kopyasını çıkartmış, Nerede yazılmış gibi bilgiler vardır. Başı basını çok mühimdir. Fakat ciddi koptu mu, bilgisaymalar koptu mu, din yazma eser böyle başı ve koptuğu zaman çok üzülürüz biz. Onu bulmak çok zor olur. Mevzidini, yazarını bulmak zor olur. İşte buna benzetiyor hayatı o İranlı şair. Başı ve sonu kopmuş bir kökme kitap. Kökme eski. Eski, eski kitap. Başı da bilinmiyor. <gülüyor> Bazı insanlar bir tarafından. sonra da bilinmiyor. Birçok insan tarafından. Ama biz biliyoruz. Kendi güvençimizden, aldığımız bir takım haberlerden biz biliyoruz tabi. Bu hayatın nasıl geçirilmesi gerektiği üzerinde de hayatın maliyeti gibi çeşitli görüşler vardır. Persefeler vardır, düşünceler vardır. Ve hayatı sürme yolları çok farklı. İnsanları görüyorsunuz. Arkadaşlarınızla da bakabilirsiniz. Hayatı nasıl sürüyorlar diye. Devremi de görebilirsiniz. Çünkü burası zengin. Böyle çeşitli fikirdeki insanların geldiği bir üniversite. Ama ben orada şu noktayı çok önemli görüyorum ki bizim komşu vardı biz yardımcı olduk bahçeli güzel bir villa tuttu ilk içine elektrik mühendisi kendisi inşaat mühendisi ama elektrik çalışmıyor sonunda ben gittim, uğraştım elektriğini bağladım, çalışıp hale getirdim ilk Taşındığı zaman, benim kendi evimde ilk gittiğim zaman Ankara'da elektrikçi kasten sabotajlar yapmış, kast. Yani artı kutubu, eksi et, kutubu bir yerlerde birbirine bağlamış. sigortayı takarsa kast gümbürtüyle patlıyor, yüzüğüyle patlıyor, korkuyor. Hemen balkonun emekliliğini Abdi'nin içinden geçirmiş, Abdi'yi şöyle yapmış, bölgesini böyle yapmış. Yani 10-15 tane sabotaj bırakmış oraya. Ki buraya ilk giren insan bana muhtaç olsun diye, bir de mahalleye, kooperatifin evlerinin olduğu mahalle elektrik ücretlerini açmış. Geçimini oradan sağlayacak. Yani bütün evlerde arızalar var 10 tane, 15 tane. Tabi oraya giren, düzeltecek. Ben bunu anlayınca bilinmez. Özellikle seni çağrımayacak. Ve bu işi kendim yapacağım. Merdivenlerde bu abijen takipatı vardır. Üstten açarsınız, alttan kapatırsınız. Alttan açarsınız, üstten kapatırsınız. Tabii oturttuk, düşündük. Bu nasıl olur? Nasıl bir zor bir şey? Efendim? Onları çözdüm. Sende evimin elektrik işini kendim hallettim. Şimdi, hayatta da değerli gençler, sevgimi ve muhterem dinleyenler, Biraz bu elektrik işine benziyor bu hayattan. Hem de bir çeşit hayat tarzı sürüyor. Sistemli kurmuş, tesisatını yapmış ama yani lambayı çevirdiğiniz zaman elektrik yanmıyorsa, siz ayırdı mı diyorsanız kıymeti yok. Yani olan, felsefeler çok, hayat felsefeleri çok, yaşam tarzları farklı. Ama hangisi doğru? Sistem olarak hangisi doğru? Bunu mutlaka iyi etsizlik zorundayız. Bir genç hatırıma geliyor. Şöyle etkiler boyu dal gibi olmuş derlerdi ama buradaki dal sözü ağaç dalı değil. Alpame'nin harflerinden bir dal vardır böyle. E, boyu dal gibi olduğu demek yani boyu iki birçok olmuş demek. Yaşını soruyorsunuz otuz iki ama boyuna bakıyorsun zaynı olmuş. Yani zanlandı gibi böyle iki katlı olmuş. Böyle bir yerde bir şey arıyormuş gibi. Neden? Yanlış bir hayat tansiyonmuş. Gençliğini telef etmiş. İfna etmiş kendi vücuduna. Yani, mümkün olmayan bir noktaya da gelmiş. Yani o vücudun ondan sonra tekrar ondan mümkün olmayan noktaya gelmiş. O bakımdan şeyin çok önemli görüyorum. Censiatın doğru bağlanması, hayatın doğru anlaşılması ve doğru yaşanması, elektriğin yanmasını ortalığın ışıklanmasını esas olarak görüyorum. Yani yanlış bir yaşam tarzının telafisi mümkündür. Çünkü kendini kendi yaşamını üzerinde yatıyor. Bittikten sonra artık ikinci bir hayat verilmiyor insanın. Bu hayatın tabi çok kompleks meseleleri var. Yani bileşik, karmaşık, muammaları, esrareti tarafları var. Vakit olsa onlar üzerinde de konuşabilirim ama harikalar var. İnsanları hayra sevk eden tarafları var. İşte bu hayatın nasıl Başladı. Nasıl bir dijel? Evveli ne, sonrası ne, ortası ne? Ve ortasında insanın nasıl hareket etmesi lazım gelir. Soruların cevabını çeşitli müesseseler vermiştir. çeşitli akıllar vermiştir, filozoflar vermiştir, düşünen insanlar vermiştir. Bir takım sosyal kurumlar müesseseler vermiştir. Bin binde bu konularda bu soruları cevaplandıran bir müessese, bir kurum. Hem de bu soruların cevabını kendisi üreterek, cevabı kendisi düşünerek bulmuyor. Burada maveradan, yani her tarih, öteki bizim görmediğimiz öbür taraflarda haberler getirerek, o zaman o kıymetli yani havanda su dövmek değil, kendi içimizde, kendi zihnimizde mevcut balcabeyi evirip çevirip bir şeyler düşürmek değil de dışarıdan bir haber ile bunların çözümlerini, sorularını, cevaplarını getiriyor. Ve Tataos da dinin özge, farklı bir yaşam şekli. İyi bir hayat var, indarane bir hayat var. Yine indarane bir bağla bağlı olmayan veya inanmayan, ateist veya mümkün veya evetim, inansız tamamen her şeyi reddeden insanlar olabiliyor. İndar insanların içinde de bir kasabu, bir meşref tasavvuf-i tarz. Ölke bir yaşam biçimi, düşünce biçimi var. Bu bizim için çok önemli ve biz dindar ve tasavvuf bir milletiz. Kültürümüz tasavvufla yoğrulmuştuk. Her şeyimize Mivalimizde, konuşmamızda, edebiyatımızda, örtümümüzde, adetimizde tasavvufun tesiri vardır. Osmanlı bu tasavvuftır. Tüm münevverleriyle, hatta padişahlar ile. Padişahlar Derviş'tir. Halbuki dermiş padişah gelimesinin zıttı gibidir. Yani Derviş-i zengin, derviş fakir. derviş fakir demek aslında parçalar Kapı kapı dolaşacak bir şey isteyen insan demek yani. Ama padişah gelmiştir Osmanlı padişahları. birisi bağlanmış, Kazova'ya girmiş ve gelmiş olmuştur. Kazova'lı hayatı, eğilimi görmüştür. Alimler öyledir, halk öyledir, esnaf öyledir. Esnafın ticari hayatında kazançlı bir vardır. Esnaf teşkilatları. Kütürleri teşkilatlar tasavvufi yapıdadır. Asker öyledir. Yeniçeri ocağı tasavvufi bir hava içindedir. Ve Hacı Bektaş-ı makamı vardır. Yeniçerilerin fiili Hacı Bektaş-ı Osmanlı şehrin insanlarından hepsi hürmet görmüşler. Ama bir tanesi padişah tarafından arz edilmiş. Şiir filan bir filan diye evlendin. Memleketini Rumiyeye, mutasavvıklar karşı fikirler tasit ediyor. Yani bakamlar da tutlamışlar. Alim ne? Mutasavvuka karşı diye yani Şeyh Hüseyin'i bakamlar da tutlamışlar. Şairimiz mutasavvıdır. Şiirini anlamak için mutlaka mutasavvu bilmek lazımdır. Birbirimize hidane ederiz eyvallah deriz, erenler deriz, canım deriz, bunlar hepsi tasavuklidlerindir. Ya Memlevi tarikatından girmiştir, ya Bektaş'i tarikatından girmiştir ama dilimiz, yaşayışımız, düşüncelerimiz, insanlara bakış tarzımız tasavvufidir. Biz öyle et, Batılıların yaptığı gibi etki olan bir çektiği gördüğümüz zaman hüküm demeyiz derisi, bende olmaz. Yani her gördüğünün hızlı dil, her bir kadir bil demiş bir de. Belki de bu evli Allah'tan birisi ne diye? Bana sayılı duyarız. Ebed anlatmayın. Halbuki basılı öğretimdir onun. Siz daha iyi bilirsiniz, yabancı diliniz değil. Belki onların de. elemiyatlarını okuyorsunuz. Belki oradan gittiniz. Hasla da biz dedelerimiz, bugüne gelinceye kadar şu ülkenin insanı, kültürü, tasavvufi bir yapıdadır. <Gülüyor> Ve tasavvuf hala ilgi çekiyor. Müzede var da tasavvuf. Tarihte vardır, edebiyatta, kitapta vardır ama aynı zamanda hayatta da vardır. Şu andaki hayatımızda da küçük kimse bu tasavvufsuz. Küçük kimse ehl-i tarihsız. <Gülüyor> Hatta bize anlattı, bizim Ankara'cılarla Fakültesinden televizyonlara çıkarttığı konuşmalar yapan bir İbrahim Abeyaz çöpüştüğü var. Bir Fransız profesör Ankara'ya gelmiş, bizim dektör bunu sen misafir et, sen gizdir diye emretmiş. Bir mandatı yapıyor. Bana anlattı kendisi İbrahim Abeyaz Bey. Fransız demiş ki, Etnep olarak görüntüsünü şu şahıs var ve uzaktaki, evet o şahıs demiş elini tarif bu da soru. ilk soru işlerse demiş bizim her senetidir İbrahim Adat Bey yürüyüş gitmiş sormuş tanışmış iltifat etmiş gönlünü almış biraz yakınlık seyler sonra Hacı Bey demiş efendim demiş nasıl dediğiniz artık nereye mensubsunuz ince sahibimiz neyle yetkilen demiş. O da söylemiş. Yani Fransız'ın dediği doğru. Yahu kardeşim diyor lan. Elim Fransız diyor. Bizim halkımızın ne olduğunu bizden iyi biliyor diyor. Baktı uzaktan diyor. Şöyle, elini tarifle diye anladı diyor. Bizim Profesör Yusuf Siyah Binat'ta da çok muhtemelen Allah'a güvensin tatlısı. Gençler diyor birbirimize hangi takımı tutuyoruz diye sormazdık diyor. Karşılaştığımız zaman. Niye hangi dergâhtan teyze alıyorsunuz diye sorardık diyor. Yani şimdi ne için karar soruyor musunuz ki, sizi nasıl yendik, kara kahvallar şöyle uçar vesaireler. O zaman öyle değilmiş, yani gençler böyle hangi dergâhtan teyze alıyorsunuz diye öbürlerine öyle sorarlarmış. Kimisi ne verir dergâhında, kimisi başka bir yerde. Böyle bir toplum içinde geldik bir kuşaksınız, nesilsiniz. Bu sadece halkın arasında kalmış bir şey de değil. Son zamanlarda bizim devlet idaresi de mutasavvuflaştı, vermişleşti. Geçen senesi kültür yılı günü sene kültür yılı oldu. Bu sene Ahmet Yetevi oldu. Yani bir seneyi bir mutasavvufun alnısına tahsis ediyoruz. Ve biz de işte geçen hafta biliyorsunuz ahmet Vizyar doldurum yaptık gün muhtemelen profesörler konuştular o konuyla. iki ittifatlerini biliyorsunuz reis-i katılıyor. Evren Paşa'mız dönemlere aferin den bakalım diye böyle aferin bahşesinde hatırlıyor. Eski ittifatleri birinde. Asker efendim. Ve hayret edecek daha başka bir olgu. Avrupa'da Amerika'da ...Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikanlar... ...Bakırsız değerli şey oluyor. Almanya'dan tam da birileri var... ...Mevdevitler tarafından. Hem de herhalde biraz bir kazanmış... ...Zikir de yaptırıyor. Efendim... ...İngiltere'den siz İngiliz'den daha kuvvetli bilirsiniz... ...Afrika'da ve Sofi var... ...ve onun ekonu var. Efendim Amerika'da böyle Sofi... ...Bakılılar var... Fransa da var. Bizim Roger Bayat işleye gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Bir öyle projeleri var bu değil. Abdullah Kadir hanım ile de konuşmuşlar. Roger Abdullah Bey demiş, ki, çok memnun olduk sizin Müslüman olduğunuzda. Sen Müslüman. Ama demiş, yani bu kadar da böyle hassaslıkta çok. Ama dikkat edin, çok milletle ilgilen demiş Abdullah Kadir. Öyle duydum. Tabii bir tilki var. Siz, nedir? İslam tasavvufu nedir ya Batılılarda bunu merak ediyorsa. Şimdi bu tasavvuf sadece biz Osmanlılar'da değil. Evet. Bizim devletimiz ve milletimiz başka milletlerden farklı. <gülüyor> Kültürler değişik olabilir. Mesela biz bir Suud vatandaşı gibi değiliz. Suudi Arabistan'ın yapısı dini ciddiyeti bize benzemez. O vehabilik yeryanını çıkartmış. Selebiye yeryanını çıkartmış. Onun tarzı başka türlü. Mesela bir İran'ın din bir başka türlü. O da Çin'in mondanlara, Aleykullanlara, Sımskı bağlı olarak karşısında. daha başka bir dini hava gösteriyor. Hatta bu tasavvuf olup da bölgeleri farklı olduğu için farklı görünümler, eden ülkeler vardır. Mesela Hindistan'daki tasavvuf ile Lüdeb'deki tasavvuf, Konya'daki cezai tasavvuf hiç aynı değildir. Yemeklik aynı değil. Orta Asya'daki bizim Türk eliyatımızın efendim tasavvufi yaşantısı görünümü manzara farklıdır. Tabi bu farklılık nereden doğuyor? Onu kısaca düşünecek olursak bir kere uzun asırlar içine yayılmış tasavun mühendisliği kurumu ve geniş alanlara yayılmış hem tarih boyutu var, zaman boyutu var, hem mekan boyutu var. Hem de çeşitli ülkelere yayıldığı için, çeşitli kültürlere hakim olduğu için o kültürlerin renki biraz tasavuta Beyaz Her yerde beyazlar ama biraz boyadığınız yerin boyası şey ıslaksa, kırmızıyı boyadığınız zaman beyaza, pembeleşir. Yeşili boyadığınız zaman kübizli olur. Maviyi boyadığınız zaman gök harbisi olur. Yani biraz ürünler bir şeyler alır. Biraz öyle olur. Ama bütün bunların üstünde İslam tasavvufunun başka tasavvuflardan çok net ve fari bir farkı vardır. Bütün tasavvufumuz basılımın İsviçlisliğine benzemeler Yahudi İsviçlisliğine benzemeler İsviçlisliğine Efendim, yılanın taktik edilmesini dememez. Efendim, devir ve hülyo taktik edemeyen yorumun bir varlığında, bir varlığında, bir varlığında değiştirildi. Yani bu tekrar bir yerde seçenek, neşe ve geleneksi, bir çeşitli şey yapalım. Bunlar da Şimdi, çok farklı, farklı, farklı, farklı, farklı konuşuyor. Buna alışmamız lazım, Ve bu farkları fark <gülüyor> ettiğine çalışmalıyız. Farkı fark ettiğine çalışmalıyız. Mesela, bir Müslümanın selamlaşmak şekli, Selamün Aleyküm bildiğiniz Selamün Aleyküm. Bugün bana bir Ermeni vapurda karşılaştık, Selamün Aleyküm Hocam diye selam verdi. Ermeni dediğinde ama saygı gösteriyor yani. Şimdi bizim Selamün Aleykümümüz Günahlarının bu boyutunun çok büyük farkı var. Selamet alelik boyun muayna çok daha derindir. Dünyada da selamet güzel olsun, Ahirette de selamet güzel olsun, Senin yani sen ahirette de sahiden o cennet gibi azadstan, kambdan şeylerden uzak olabilmek bir muayna taşıyor. Şöyle hatırladığımız bir fayda ile birlikte bizim Allah'a ismarmak elimize kadar büyük fark vardır. Biz Allah'a deriyoruz yani Allah'ın yani, yüzünü o yüzden Allah'tan istiyoruz. Seni Allah'a havale edelim. Seni Allah boyunca değil ve ben evimliyorsam. Hatta bazıları gaz terimemiz ile ilgili Allah aynı değildir. Bir Kuranız dediği zaman başka bir şekilde, belki Hazretleri İsa'yı düşünüyoruz. Ama biz gaz dediğimiz zaman veya Allah dediğimiz zaman biz gaz ediyoruz. Denemeliyiz, Allah demeliyiz. Bizim düşündüğümüz, tekrardan da tel daha başkadır yani basımdaki, imgenin ki, evet Mısır'dan için farklı Japon güneşe kapıyor, imparator güneşin olur diye düşünüyoruz mesela. Biz öyle görmüyoruz mesela'yı. Demek ki müşterek kullanılan kelimeler her yerde aynı değil hatta haber aynı değil. Haber bile farklıdır bizim V de, Arap'ın V harfi farklıdır. Biz V deriz, Arap V der. Yani Kudakları yuvarladarak şey yapar. Efendim, bizim bazı harflerimizi, I harfimizi onlar çıkartamaz. Onların mesela İzl-Teren'in ki Aş Perfeksiye sesini biz çıkartamayız. Yani harflerin farkları vardır. Evet, işte Tasavvuf, tarih boyunca var olmuş, her millete var ama bizim tasavvufumuz farklı, onu vurgulamak istedim bu sözlerle. Ve yaşıyor. Tarihi bir kurum, <gülüyor> müjdelik bir varlık değil, hala hazırda yaşıyor ve seviyor ve Batı'da da, Doğu'da da görüyor. Bakıyorsunuz Mevlana anlatörenlerine İngiliz'de geliyor, Fransız'da da geliyor, Amerikanız'da geliyor ve bakıyorsunuz o da olmuş, külak yemişten bu durumları görebiliyorsunuz. Çünkü tasavvuf bir gerçek ihtiyacı karşılıyor. Bir doğru değil, ihtiyacı karşılıyor. O ihtiyacı duyan herkes ters bu mesafeye yanaşıyor. Başka çaresi yok. Tabii bizim tasavvufumuz öbür tasavvuflardan farklı, gerçekten farklıdır. İçine girdiğiniz zaman çok net olarak görürsünüz. Farklı. Çünkü kaynakları farklı. Çökenler farklı, onun için büyük bir farklılık görmeyen her şeyden. İslam tasavvufu ana ölçülerini Kur'an'dan alıyor, Peygamber Efendimiz'in yaşayışından alıyor, yani sinnetinden alıyor. Ve buna uymadığı zaman tehdit görüyor. Red ediliyor, kabul edilmiyor. İtiraz görüyor. O ana kaynağı Kur'an-ı Zerim olan Peygamber Efendimiz'in sözleri ve hareketleri hayat sürüdü tarzı olan bir kurum. İslam dini kendisi mahiyetlediği itibariyle öbür dinlerden farklı olduğu için İslam tasavvuku da ana yapısı istifalinde çok fariz bir yapı farkı gösterir. İslam dininde ana mesele ilk Allah'ın varlığı ve zilindir. Vahdaniyet. Yani İslam dinini öteki ilahi dinlerden veya beşeri dinlerden veya çeşitli dinler tarihinde farklı olacaksan, dinlerden ayıran ana mesele olur. Vahdaniyet, Allah'ın birliği ve İslam dini bütün ötesi dinleri, ilahi kaynaklı dinleri tasdik eden, onaylayan bir din. Yani eğer İslam gelmediyse, ötekilerden de bir şüphe ve tereddüt duyabilecek bilim adamları. Ama İslam onu efendim, tasdik etmiş oluyor. Ve belki bilseler Avrupa'lılar şaşırırlar. Biz Hz. İsa'yı da seviyoruz. Hz. Musa'yı da seviyoruz. Hatta çocuklarımıza onun ismi koyuyoruz. İsa, Musa, İbrahim, Davud. Efendim, İshat, Gâfûf, Eyyûf vs. Onların kitaplarında adı geçen şahısları, sevgi ve saygı biliyoruz Ve isimleri koyuyoruz çocuklarımıza. Ve Kur'an-ı Kerim bütün eski kitapların içindeki özlü, ihtiva etmini kendisi bildiriyor. Ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetine söylediği şeylerin, Musa Aleyhisselam'ın ümmetine söylediği şeylerin, İsa Aleyhisselam'ın ümmetine bildirdiği şeylerin Kur'an devri olduğu, Ecevcidiyor. Tabi İslam'ın en önemli şey, özelliklerinden birisi sağlam korunmuş olması. İzgilerinin sapkırılmamış olması. Ama ödeki dinlerden bu durum yok. Apatik, yani gayrime güvenilmeyen rivayetler var. Güvenilir kaynaklar az ve asıl mahiyeti nedir diye tereffüsler sonra bir başka önemli bir durum. Bütün eski dinlerde ileride böyle bir Allah'ın çok sevgili bir kulu gelecek diye bir bilgi var. Hatta biz Turban kazılarında çıkan Türkçe metinlerimiz içinde bile Budizm metinlerinde bile ileride bir kurtarıcı büyük diye bir kurtarıcı Meski veya metsiz gibi veya böyle bir kurtarıcı geleceğine dair haberler görüyoruz ve Kur'an-ı Kerim hakkında diyor ki Tevratta ve İncilde Hz. Muhammed'in ismiyle geleceğin bildirilmiştir. Gerçekten de birçok papaş veya Yahudi alimi bu konuda Kur'an-ı Kerim'in söylediğinde evet böyledir diyerek Müslüman da olmuştur. Mesela Abdullah ibn Sela, Hazreti Peygamber zamanının Yahudi kahramlarındandır. Evet, hatırlıyorsun, evrakta vardı. Biz zaten böyle bir Peygamber bekliyorduk. Niye müslüman olmuştu? Sonra Abdullah Tercüman vardı. Toulouse geçmiş müslüman olmuş ve Toulouse Toulouse Evrim filtresi araya elde ederek üzerine yazmış. Sonra bir eserini işledi. İbrahim ibül Mustafa. Yani bizim İspah o bir papazdır aslında. Romanya'nın Kuluş veya Kuluş şehrinden yetişmiş bir papazdır. Kütüphanedeki eski kitapları okudum ve orada Kur'an-ı Kerim'in beyanatının doğru olduğunu gösteren delilleri gördüğüm için Müslüman oldum diyor. Ve kitabını onun için yazmış. Esale-i Kendisini niçin Müslüman olduğunu anlatan kitaptır. O benim neşrettiğim eserim. Sonra yakın zamanı bir papazı vardır. 19. gün başında yaşamış, İstanbul'da bulunmuş. Bu. Abdül ahad eski ismi Abdül sonradan Abdül Ahat ismini almış. Abdülhahat Dağuz ismini almış. O çok net olarak bunu ispat ediyor. Yani yazdığı kitapta, endişelik İbranince biliyor, Şubiyanince biliyor, Ermenince biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca, Latince biliyor. Efendim iki doktora yapmış, İran'da profesörlük yapmış. Çok şükür. Ondan sonra da gelmiş, Müslüman olmuş. Bir de zahmet diyor. Yani biz onları ince de, bir şey yazacağız. Diyecekler ki bu zaten Müslümandı. Müslümanlığı korumak, kollamak için işte tanık bir anı yani vermiyor diyor Bicaretler. Ama kendisi Hristiyan olan, kendisi babak olan bir kimse, bunu böyle söyleyince, İncil diyor, kısaca, İncil müjde demektir. Efendim Gedev, müjde demektir. Müjde, neyin müjde? müjdesi? Hazreti İsa, kendisinden sonra gelecek, Hazreti Muhammed'in müjdesi için konuşmuştur, vaaz vermişler. Onun için İncil olur. Müjde, bir seyrengi veriyor, bir seyrengi veriyor. Evet, işte bu sebeplerden ve 20. yüzyılda beğenilen ve buçuk insanın inanmasına, bağlanmasına, Müslüman olmasına sebep olan bir dil tasavvumun kaynağı, bizim tasavvumumuzun kaynağı ve inanç bakımından sağlam akla vatanlığa uygundur. İslam tasavvufu nedir kısaca? Yani bir insan Koray'ın derini okusa, Peygamber Efendimiz'in hadis-i okursam, Müslüman olsam. ve öyle olanlar var zaten. Bunlardan farkı mı? Mutasavvıf olanların farkı mı? Evet. Bunların ödekilerden bir farkı var. İnsan senin kendine Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir, ibadetini yapabilir, abid ve zalip olabilir, Peygamber Efendimiz'in hazretlerine uygun hareket edebilir. Mutasavvıf böyle yaşayan bir insandan biraz daha farklı bir manzara görülecek bir O fark nedir? Ama şunu da altını çizerek ve kesin olarak söyleyeyim ki size de bu kısaların iddiasası olarak bile iddiaz ederler. İddani konularında, inanç konularında sorular sorarlar. Bazı gençler fikirlerini söylerler. Bazı konularda duyduğu iddiazları bizden ederler. Bazı radikal şumanım diyor. Selefi bir şumanım diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i esas kabul ediyorum. Asırları geçirdiği Eret-Şubat'ı yırıntıları silip köyde, köke dönüp asıl İslam'ı yaşamak istiyorum diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i kabul ederim ben diyor. Şimdi böyle bir insan ile bir mutasavvıf arasında bir fark vardır. Tabii mutasavvıfın mutasavvufun ekolüne göre değişir bu. Cerrahiye bağlı bir mutasavvıf ile böyle bir insanın varıcı anlatısı arasında fark yok. Ben onun için diyorum ki, e, buyurun, tamam, siz Kur'an kelimesi halini Müslüman olun. Ben sizin bütün kalbinde desteklerim. Kimkinin bilirsin alışık geleceğe, çünkü biz kendimiz nasıl olur edeceksin? Yani, i̇ster istemez böyle geleceksin. Çünkü şu mevzüse, şu mevzüse, şu mevzüse zaten mutasavvıf dur esaslar, Kur'an kelimesidir. Niye söylüyorum? Şimdi tasavvuf, ana farkı öteki Müslümanların yaşayışında, mutasavvufların yaşayışındaki ana fark, çarpıcı fark nedir? Oralardan bir şey verip biraz da çalışayım. Tabi din kitaplarının bir kısmı formeldir, şekilcidir. Yani namaz nasıl kalacak, arkasından nasıl alacaksınız, Akşam vardır, sevgi öğrenciden. Çocuk adres alıyor, üç defa eczadın ağrını yıka, üç defa burnunu yıka, annesi söylüyor bile. Yani forme, şekil nasıl olacak, namazı nasıl kuracaksınız vesaire. Zekatı nasıl vereceksiniz, ne miktarda vereceksiniz. Miratı nasıl takdim edeceksiniz, kaçta kaç ona düşecek, kaçta kaç buna düşecek. Bu forme şekil yani zahiri şekli bizim kültürümüzdeki tekme budur, dış görünüşü itibar ve zahiri şekli diyoruz buna. Bir bu formel zahiri görünümü vardır benim. Bir de batıni, iç görünümü, iç yapısı vardır. Yani elmanın bir dışı vardır. Bir de içi vardır. Elmanın dışı kırmızı olabilir. İçi çürük olabilir. Dışı başka, içi başka. Zaf çok güzel olabilir. Ama içi mazruh yani, zaten içindeki iyi olmayabilir. Masavuk içe önem veriyor. İçin güzel olmasına önem veriyor. Ben de bir ziyanette bir erik görmüştüm. Masanın üstündeki şeyleri uzatmak istememiştim ona. Bir Ramazan'da, Erenköy'de, Bahçede'de de bir ziyanette kocaman bir masa. Her yer e, masanın üstündeki her şeyden almak istedim Köşede bir erik var. Onu almak istemedim çünkü geril bir içim görünüyor şu devir gibi yeşil görünüyor. Ama acıdım eriye. Dedim ki kendim de haksızlık Bu kadar nimetin hepsini yiyorum. Tadına bakıyorum. Şu zavallı elinde bir hazırlık soruyoruz. Bir de onun tadına bakayım dedim. Aldım. Bir ısırdım ki içi bir kere şeker gibi kırmızı. Tadı efendim şeker gibi tatlı. Ben beraber güzel. Bana değerli bir hatırlattı. Yani dış görünüşü yok ama İçi çok güzel. Sonra ağaç tutup sordum. Bu eriğin cilsinedir ama bu eriğin hangi ağaçtan bir şey yapmışsa bir aşısını alalım. bir bahçedeki eriye de onu aşılayalım falan. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Bulamadım. Nihayet bizim Çanakkale'deki köyde birisinden anlattım bir köyde. Dedim böyle bir erik. Ha dedi. Ona hırsız almaz eriği derler dedim. Hırsız almaz eriği. Yani yani Dış gözükü olmadığı için hırsızlanmıyor ama altı iyi ederdi. Çünkü çok tatlı. Çok güzel. İşte tasavvuf işin içine bakıyor. Yani dış şekle bakıyor. Dışı kırk tane yamalı abo olabiliyor ama içinden büyük bir filozof, Çok büyük bir hakim. Çok güzel bir ahlakçı olabiliyor yani. Şimdi tasavvuf dinin özüne bakıyor. Kalbe bakıyor. Ve hatta birisi diyor ki alemlerden birisi Fıkr-ı zahir, yani dinin e, bahkanını inceleyen şüphöredir, bu böyle bir diye ahlem seslendiğime fıkır gibi diyoruz malum. Hemen, evet, İlham hukuku diyebiliriz. Fıkr-ı vardır, yani dışın fıkrı vardır. tasavvuf da fıkrı batındır, yani kalbin, gönlün fıkrıdır diye söylüyoruz. Böylece ayırt edebilirsiniz. Birisi aklın fıkrıdır. Yani akla göre hükümler, ikincisi duygulara göre, kalbe göre hükümler. Onun için Yani dış şekil itibariyle formel olarak bir şey güzel görmebilir ama içinden güzel olmaz. Birisi size çok saygı gösteriyor gibi yapabilir, önünüzde reverans yapar, tebessüm eder ama azılı düşmanlığı olur. arkanızı göndüğünüz zaman sizi çelmeyince içer, ferahan çerleyecek olabilir. Demek ki güzel ama içi güzel değil yani tasavun iç güzelliğine önem veren bir bilim. Ama bu iç güzelliği layık bir iç güzelliği değil. Yani inanca dayanmaya pozitivist veyahut evet, Sokrates'in bizim Cahit Hanyo'nun şey yaptığı gibi zamse e, ettiği gibi layık ahlakı değil. İnanca dayanır. Allah'a dayanır. Allah'a inanmaya haya ve Allah'a hesap vermeye yönelik bir samimiyet içindeki efendim, bir e, güzel fahka. Efendim işte Sokrates şeymiş de, layık da o da belli Yani eski Yunan'da malzeme ne kadar elimizde geçmişti ki Sokrates'in ne olduğunu iyi bilelim. Sokrates'e soruyorlar ya sen bu gençleri niye aldatıyorsun, niye kandırıyorsun? Niye başka bir yola çekiyorsun? Niye bizim tanrılarımızdan vazgeçirmeye çalışıyorsun? Niye yoldan baştan çıkartmaya çalışıyorsun bunları? Bunların sana birisi mi söylüyor? Evet diyor bana ilahi ilham geliyor diyor. O zaman Evet ilahi ilham geliyor diyor. Sonra tehdit ettiğin güzel. Yani yani Cahil Kayyol onu layık ahlakın şeyi gösteriyor ama kaynağı gösteriyor ama o da belki için o da belli bir peygamber. O ülkeye gönderilmiş bir peygamber yani Yunanlıyı çok tanrıdan, şarap tanrısından, aşk tanrısından, harç tanrısından, bilmem ne tanrısından kurtarıp, vahdaniyetini hayatmaya çalışan bir insan. Yani Siyaret yol orada da herhalde hayat kalacak. Efendim, tabi ilk meselesi dini olduğu için, ve Allah'ı, Allah'a inanmak, Allah'ı bulmak, Allah'ı bilmek buna kendi tabirleriyle marifetullah diyorlar. irfan diyorlar. İrfan kelimesini ve Böyle olan de arif diyorlar. arif billah diyorlar. Yani Allah'ı bilen, Allah'a ermiş kimse. Eren diyorlar. Ermek kelimesine gelmiş olabilir. Eren kelimesi. Benim bir nazariyem var. Eren kelimesinin etimolojisi hakkında baş da çoğu takısı elif ve yumuzdur, az demektir. adam demek. Merdan, adamlar demek. güzel kadın demek. Cenab, kadınlar demek. Efendim, dost, hafab olan kimse demek. Dostan, dostlar demek. Şimdi, Aşık Paşazade'nin taksimatı var, Anadolu'ya gelmiş o İfsafim Müslüman kimselerin içinde gaziyan Rum varmış. Ne demek? Evet. Yani gaza ile meşgul olan, gazi olan kimseler. Rum, Anadolu. Anadolu'nun gaziyanı, yani gazileri. Efendim, sonra bir de baciyanı Rum varmış. Hanımlar, yani Anadolu'daki İmdat hanımlar varmış ki onlar da İslami bir takım çalışmalar yapıyorlarmış. Sonra abdallah Rum yani Anadolu'nun böyle üçleri, yedileri, kırkleri bir kırkları gibi birisi alimete geçtüğü zaman sayı taklı olsun ve yerine bedel geldiği için ebdahl dediler. Abdallah-ı Rumları varmış. Efendim, i̇şte onun gibi Eran yani her kişiler. Erendiği de, emetlendiği de ev er parça çoğulu geliyor bana. Ve Arapçada Ricalullah vardır. Yani Allah evi, Allah etki kimseler vardır. Onun Türkçe gibi geliyor bana. Parça takılıp Türkçe gibi geliyor. Bunu da bu arada Ebediyatçı'nın dolayısıyla söylemiş olayım. Anlatmış olayım. Çünkü Hadis-i Şerif'te geçer. Mesela bir Hadis-i şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Sizler seyahat yapıyorsunuz. Devenize de bindiğiniz, şöyle seyahat yapıyorsunuz. İhtiyacınız oldu deveden indiniz. Bağlayacak yer yok, ağaç yok, kumlar arasındasınız. Siz indinizle bastırmak için deve kaçtı. Ürktü kaçtı. Şimdi bu uçsuz ucaksız şöyle bu deneyi yakalayamazsanız öleceksiniz, helal olacaksınız. Çünkü su tulumları, yiyecekler devede. Bu kadar yakalamanız lazım. Hava derene kaçmıştır olsa, kova basanız yetişemezsiniz. Kumda zaten bir afet ve birbirine bu bir üçü yürümek. Çok yorarsın insanı böyle basa çıkıp yürümek. Evet, o zaman diyor, Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi var. Diyin ki, Ya Ricale Allah, Ey Allah'ın erleri, bana yardım et. Ya Ricale Ey Gülsuni, Ey Allah'ın erleri, benim imdadıma yetiştiğim, benimle imdadım ibadet la yera'la. Çünkü Allah'ın o kişinin görmediği bazı öyle er kişileri vardır diyor. Sanıyorum ki bu Erak kelimesi, eren kelimesi öyle olsa gerek. Öyle bir manada olabilir. Tabii yani bir ruhi eğitimini tamamlamış, en son noktaya ulaşmış, ermiş, maksuda ermiş. O manada olabilir ama gelmişler öyle... E, biraz kendilerini eğer güçle saymazlar, tevazuların dolayısıyla ben asil derler, ben e, günahkar derler, kendilerinden sayma göre tevazu bahsederler el asul ibad derler, kulların en sayısı el fukarul fukara derler, fakirlerin en fakirin ahvecül nasi cila rahmetullâh derler, Allah'ın rahmetine en muhtaç olan kul kür günah derler, kür hata derler, kür isyem derler kendilerine ama hiç öyle değildir aslında. Allah aşkına ibadetin seni yaradan senatta değil mi? Kevangımla onun için eren ve de dedi. biraz bana zayıf hissiyorum diyordu. Evet, Allah'ı bilmek, Allah'a ermek, aleyt olmak, tasavvufun Allah hediyelerinden biridir. Yunus Efendi güzel bir sözünü söyleyebiliriz. Diyor ki. İstemek ki anı bırak, gönüldedir ana durak. Yani Allah Teala Hazretlerinin uzakta, tezada, maverada arama senin gönlündedir. Allah Teala Hazretleri'nin makamı diye söylüyor. Ve tabi o aşk bile yanıp tutuşuyor. Allah'ın dinle ve ona ev ve aşkıyla. Ve onu sevmek ve her şeyi onun rızası için yapmak. Ve tabi, ana amaç Allah tarafından sevilen bir kul oldu. Kulun sevgisi önem vermiyorlar. Kulun alkışlamasına önem vermiyorlar. Şevlete önem vermiyorlar. Efendim, kulun verdiği bahşişe vesaireye önem vermiyorlar. Allah'ın sevmesini istiyorlar. Allah'ın kendilerini sevmesini istiyorlar. Tabii bu sevmenin nasıl olacağını bir düşünün onun yolunda da yani sevgiyi kazanmak için de çalışıyorlar. Onun ne olduğunu söyleyeceğim. Tabii yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi Allah'ın bir kimseyi sevdettiği için onların düşündükleri nelerdir? Neler elde etmeye çalışıyorlar Allah sevgisini kazanmak için? Bir yanı bir, Adamları, onları e modeling, biz adamları, peygamber efendimizi onları dinle davranınca dediler biz Allah'ı seviyoruz. Allah'ın sevgisi kullarıyız. Bizim üniversitemiz var, yani inancımız var, ne diyeyiz, inancımız var, ne diyeyiz, inancımız var. O kadar tabiri olmaya düşünmüyoruz. Zaten bir şey, çocukların gözümüzü vecum olanlar, her şey diyor, eğer onların Allah'ını her Allah'ın gençliği kulusunu gerektirirsen sana uygunlar. O zaman Allah da onları Bu yüzden Allah'ın bir kulu sevgisinin şartı kesin olarak ortaya çıkıyor. Zaten İsa'nın bir kulu şey sevgisinden ana şartı tekrardan birbirine yıkıyor. Hazreti Zeyneper gibi olmak. Zeyneper gibi olmak. Zeyneper in, Zeyneper in, Zeyneper in tutmak ve ona tarih olmak. Bunu buzdolabı şartı. Biliyorsunuz çok katlı bir Yunus vardır, meşhur, eşrab olduğu Rumiy derler, eşrab olduğu Rumiy. Bu kitap güzel, böyle düşünülür, güzel canısı vardır. Hani Ey Allah'ın beni senden ayırma, beni senin kemalinden ayırma, balığın canı su biridir. İlahi balığı gören ayırma diye. Yani balık göğde nasıl canlı olursa o da Allah'ın sevgisi içinde, de cemaliyet, cemalullah içinde, de sağ sağlam olunacağını söyleyen bir şahıs. Diyor ki, iki vazifesi vardır mürşitlerin. Bir, kullara Allah'ı sevdirmek. Yani şeylerin mürşitlerin iki görevi vardır, ana görevi, kendisi şey Eşref olduğunun büyük bir şey. Kadiri tarikatında. Bir vazifesi kulları Allah'ı sevdi İkinci vazifesi Allah'a kulları sevdi Şimdi tabi kulları Allah'ı sevdirmek güzeldir çocuğa. Baklavadan, börekten, elba şekerinden, horoz çiçekten, çikolatadan bahsedersiniz. Hı -hı. Derisiniz. Nalar. Sever. Tamam. Kulları Allah'ı sevdirmek kolay. Peki Allah kendisine tesir edilen bir varlık değil ki Allah'ın kulları nasıl sevdileceksiniz? Onu şöyle cevaplandırıyor Eşrafa-ı Rumi'ye. Müritleri Resulullah'a uydururum. Resulullah'ın sünnetine tabi ederim. Sünneti zemyeye göre yetiştiririm. Onlar öyle olunca Allah'ın sefer. Çünkü bu ayetlerime zaten bunu bildiriyor. Onun için e, tarikatta, tasavutta Birinci esas, Allah'ın sevgisi kazanmak için Resulullah'a itibar etmek. Böylece azlardan uzak yaşamak, sünnete uygun yaşamak esas oluyor. Bid'at biliyorsunuz, sünnet sonradan uydurma olarak ortaya çıkmış şeylere deniliyor. Mesela tarikatların en meşhurlarından Nakşi tarikatının ilk sayfada ana cümlesi vardır. sünnet itibar etmek, bid'atlardan içtina ettir. Kadim tarikat da öyledir, Halevi tarikatı da öyledir, Mevlevi tarikatı da öyledir. Açarsanız yani Allah kitaplarında bu esaslı bir örülmüş. Ama tabii şimdi kardeşimiz diyebilir ki yani bazı tasavvuf erbabları biliyorum öyle değil. Ama ben de biliyorum. Mesela 10 sene kadar önce Cumhuriyet gazetesi bir referansı. Efendim gazeteci Arnavutluğa gitmişti. Arnavutluğa pektaş tekkelerini gezmiş. Orada tekkeler kendisine rafi ikram etmişler. Rafi ikram etmişler. E şimdi tabi bunu duyan bir insan Cumhuriyeti Kampüsü'ne bunu okuyan tamam müsaade edilmiş. İkisinin resmi var. Hemen oranın başkanı da buna rafi ikram etmiş. İkram etmiş. Tabii diyecek ki Hangi işi yasaktır, niye böyle yapıyormuşuz? Tamam. Şimdi, şeyler, bunun cevabı şudur. Tasov çeşitli tarikatlar halinde gelişmiştir ve çeşitli yüzlerden farklılık gösteriyor ve bulunduğu bölgeden bazı tesirler alıyor diyor. Hani beyaz soya bazı yerde filici olur, yeşil olur, bazı yerde sensör olur, bazı yerde gök olur dedik de altı biraz saksa, oradan denizir Şimdi oranda da tabi Balkanlar, Herisyenler var. Efendim, bölge kültür bakımından tam safi İslami bir bölge değil. Oradan bir almış. E peki Doğu Anadolu'da ve veya veyahut Or Or Orta Asya'nın falan yerinde de böyleleri var. Veya İran'da da var. Tabi İran'da da Zerdifçilik var daha önceden. Öbür tarafta da Şamanizm var. Onlardan tesir almışsa, elbet ölemezler, tesirler olacaktır. Onun için tarikatları inceleyen kitaplar ikiye ayırırlar zaten. Bir, cünni tarikatlar, iki, rafuzil tarikatlar, yani cünni olmayan tarikatlar. Bunlar mezun Fuat Köprülü başladığı ilk önce kullanma. ortodoks tarikatlar, heterodoks tarikatlar falan diye. Tabi bu tatlı olmuyor, ortodoks diyince bir hikiyatı katına geliyor öyle değil yani. ortodoks muhafazakar demek. Yani sünni sünni tarikatlar demek lazım. O kelimeyi kullanmamak gerekiyor. Evet. Allah'ın sevgisini kazanmak için mutupları mantık için güzel. Ayet gelene. Tamam. Resulullah yani Allah'ın sevgili kuluna uygun hareket edici. Allah o sevgili kulunu sevdiği gibi en ona uyan kimseyi, kendisi ona uyduran, benzeden kimseyi de sevici. Akıl mantık kabul ediyor. Ayet ve hadis bunu gösteriyor. Bir, iki. İkincisi, Allah tabi kendisine kafa tutanı mı sefer? İtaat edeni mi sefer? Aşi olanı mı sefer? İbadet edeni mi İyilik yapanı mı sefer? Yasakladığı zürümü kötülüğü yapar mı Çok net bunun cevabı da gayet aşikar. İtaat edeni sefer? İyilik yapanı sefer? Muhsin kullar mı sefer? Zaten aynı kerimede de bildiriliyor. اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ yani Allah ibadetini cani görüyorsan güzel yaparsınlarını severim söylüyor. Elbette bunu da anlıyoruz. Yani bir genel bir bedek. bir memur yükselmek istiyorsa, sevdirmek istiyorsa kendisini elbette çubuk edilecek. Bir hocasının, bir öğrenci sınıfı geçmek istiyorsa elbette hocasının dediğini yapacak. derslere çalışacak. Onun imtihanda istediği başarıyı gösterecek. Onun gibi bir şey. Onun için vazifeleri yapması lazım. Namaz kıl kılmıyor. Akses al, almıyor. Oruç tut, tutmuyor. Zekat ver, vermiyor. İyilik yap, yapmıyor. Zulmü bırak, bırakmıyor. Temmelciyi bırak, bırakmıyor. E tabi böyle bir insan sevilmez. Tabi ki insan sevilir. İyilik yapan, fedakarlık yapan, ibadetle tarifi olan insanı sevilir. Üçüncüsü Google ve karşılıklı sevgi esasını kullanmışlardır. O da şuradan kaynaklanıyor. Mantıki bir şey olarak bunu görmüyoruz. Hadis-i Şerif'lerde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hakkak mahasetim zülüzehâbine fi'yle buyurmuş Allah-u Teala'yı cinserim. Yani birbirlerini seven insanları Allah sever. Seven Müslümanları Allah sever. O hadis Allah'ın sevmesi için Müslümanların birbirlerini sevmesi lazım. Bir. Hakkak Mahapet'in tazaminiyetiyle fiillerin ziyarete değer Allah sever. O halde birbirlerini ziyaret etmesi, araması, yoklaması, soruşturması nasıl güzeldir. Hakkak Mahapet'in minmet o yedi her şeye birbirlerine benzeden, ikramda, hizmette, barışta buluyorlar O halde dostuna insanı ediyorlar İslam'ın da bulunduğu. Efendim hatta ki mahabbeti birbirine karşı samimi olup güzel, açık kalbinde hareket edenleri sever. İşte bu ayetlerden, hadis-i şeriflerden çıkan bir manada Müslüman'ın Müslüman'ı, Müslümanı sevmesin. Başka bir hadis-i şerifin maksadı ki ifadesi bir belge olarak, delil olarak söyleyeyim. allah Teala'nın Teala mesela kandil gecelerinde ilaçlar, güvenkâr kulları hat ediyor. Hat ediyor ama Affetmediğin insanlar var. Birbirleriyle dargın olanları, birbirleriyle düşmanlık yapanları affetmiyor. Melekler bunu da affet yarabbi diye teklifi götürünce huzuruna diyor ki onlar birbirleriyle aralarını düzeltsinler ondan sonra. Demek ki Müslümanın Müslümana iyi geçmesi lazım. Sonra bir başka yine net bir deli. Müslüman Müslümana üç günden fazla da dargın kalamaz. Dargın kalması haramdır. İçki haram, adam öldürmek haram, hırsızlık yapmak haram, dargın da haram. Demek ki Müslüman'ın Müslüman'ın seyreti lazım. Böylece adam seviyeti kazanacak. Onun için tasavvufta ve tarikatın içinde bir tarikat kardeşliği, bir muhasset, bir ahiret kardeşliği. Kulletle vardır. Hatta köylümüzde bugün yaşar, köylerle ilgili olan kardeşlerimiz, güneyciler bilirler bazı kimseler, bazıları ahiret kardeşi elbirler. Ve hatta bazı bazılarını samimi idare etmek istiyorsa nasılsın ahiretlikler? Ahiretlik, yani neyden ahiret yönünden kendisini, kardeş, sevici, nasıl demiş oluyor. Onun için bu sevgi ve muhabbet, dostluk ve kardeşlik her berada önemli bir husus oluyor. Allah'ın sevgisine kazanmak için. Sonra, Hadis-i şerif var, men la yerham, la yuham. merhametin, merhamet edin, kendisi merhamet görmeniz. Hatta bir hadis-i şerif var, kadının bir süzalimlik yapmış, kız da herhalde kedinin birisi, kevsim tırmaladı mı, nasıl, oradılır pisletti, kediyi hapsediyor. Yiyecek vermiyor, dışarıya da çıkartmıyor, kedi ölüyor. Hapsedilen yerde kedi ölüyor. Hadis-i şerifte Peygamber buyuruyor ki, bu kediyi öldürdüğü için bu kadın cehennemlik oldu. Yani bir basit mahluka bile zulmettiği için bu cezayı uğruyor. Sonra bir kötü kadından bahsediliyor ki, evet kendisi bir su olan kaynağa inmiş, tutunarak suyu içmiş şöyle, dışarı çıkmış, bakmış ki bir süt varmış köpeğe, diri sarmış, faydın bitti, acımış ona demiş ki, ben de susuzdum içtim, suya kandım. Şuna da bir su alayım. aşağı inmiş tepe, maşruba Başka... Başka... Başka... yok, kap yok, nayon yok o zaman. Pabucunu suyun içine dağıtırmış, yümbereye çıkartmış, köpeği sulamış. Bu davranışından dolayı o cinselin bütün eski inatlarını Allah affetti, onu seçebileye dediğinde Hazis-i Şerif var. Demek ki merhamet ve mahlukata sevgilim <gülüyor> var. Ve en keskidesi bir şeylerden sonuncusu hizmet var. Yani neyi, neyi sayıyoruz, nedir bu saydıklarımız? Kul Allah'ın sevgisini kazanmak için bir yol izleyecek, bir şeyler yapacak. Nedir yaptıkları? Resulullah'a alıyorlar ibadetlerini, kahretlerini yapmak, öteki Müslümanları sevmek, bütün mahlufata karşı şefkatli olmak ve beşincisi hizmet. Yani hizmet edecek. E mecbur mu bu? Hizmetçi mi? E zaten mi? Niye hizmet etsin? Allah hızası için. İyilik yapacağız. Hizmet etsin. Hizmet çekilecek. Çesme yapacağız. Köprü yapacağız. Efendim yükünü taşıyıverecek. Güzel. Yani hizmetin sonsuz türleri olabilir. Hizmet etsin. Hizmet eder, ilerliyor ve Allah'ın sevgisini kazanıyor ve yükseliyor. İşte ana mantığı bir mutasavvı Allah'a kendisini sevdirmek, sevdirecek şeyleri yapmak süretiyle Allah'ın sevgili kulu haline gelmek. Tabi bu hale gelmek için de, bu sayılan şeyleri yapmak için de bir takım metotlar geliştirilmiş, uygulanmış. İşte bu metotlara tarikat deniliyor. Ve şöyle bir söz, bütün tarikat kitaplarında baş tarafına. Et turgu bir bi adedi enfatî Allah'ın giden yollar çoktur. O kadar çoktur ki mahlukatın nefesleri sayılsınca çoktur. Yani ben bir tek varlığım ama bu yaşıma gelinceye kadar kaç tane nefes aldım? Yani Allah'ın giden yollar mahlukatın sayılsınca demiyor, mahlukatın nefesleri sayılsınca o kadar çoktur. Yani birden yollarla Allah'ın sevgisini kazanabilir, Allah'a ulaşabilir. Ama yine de tabii bir takım metotlar ortaya koymak lazım. Ve insanları yetiştirmek lazım. Tasavvuf, bunu güçlenmiş bir yoldur. İslami bilimleri ele aldığımız zaman her birinin konusunu görüyoruz. Tesler ilmi, Kur'an-ı Kerim'i anlamayı anlattığı esas alıyor. Akaif ilmi doğru bir inancı Efendim tabir ediyor, öğretiyor. Fakir bilgi, muamele dediğimiz insanlar arası efendim bu konu tanımıyor. Efendim hadisimiz, insanlar efendimizden gelen rivayetlerin ilmi yapıyor, doğrularını açıklamasını ortaya koyuyor. Mesela o zaman elimde insanın ahlaki olundanı nasıl kabare efendimini sağlayan ilim. E tabi dahi bu olunca, bu sağlamayı nasıl yapacak diye. Bir takım efendim, e, metodlar geliştirmişlerdi, bu metodlar birisinden ötesinden farklı olduğu için çeşitli efendim, yolda usul eden metodlar gelişmiş, onun için çeşitli talimatlar ortaya çıkmışlar. Hak tarikattır diyorlar, yani doğrudur ama metodu farklıdır. Neye benzetebiliriz bunu? Yani çeşitli otomobiller vardır, BMW vardır, Mercedes vardır, Ford vardır, Rolls-Royce Rolls vardır, evet. Chevrolet vardır, Buys vardır. Hepsi otomobildir ama metodları şeylerdir. İnsan yaşadığından farklı olabilir. İki ana yol var. İnsanın, evet, şey yapması için, geçişmesi için, tasarrufu uyguladığı, bir insanın kendisini, mirasını, nefsini yani neslimizin varlığını, Efendim, yola getirmek için bir sıkı eğitim. Askeri kisipin içinde bir eğitim. Bu kisipine riyadet diyorlar. Ruhi bir riyadet. Yani ruhi, ruhi bir ilman. Şeyin cümlesi eski ilgi adı nedir? Riyadet gibi beden. Bedenin eğitimi. Bir de ruhun riyadeti var. O da işte tasavvur. Yani ahlakten gelişmesini sağlayacak. Bir de aşk ve sevgi ve muhabbet yolu var. Yani birisi bir takım meşakkatli takvi askeri ciziklerin içinde bir takım eğitimler geçirerek yetiştiriyor. Önepisi ona sevgi açılayarak sever insan, aşık insan haline getirerek onu iyi yetişleri yapmaya güçlü hale getiriyor. Bu iki ana yoldan bizim kültürümüz yani Osmanlı kültürü Orta Asya kültürü bizim mazimizle, tarihimizle ilgili olan eğitim yolu aşk yoludur. Sevgi, aşk, çözünlük yoludur. Onun için Ahmet Yeseviyi ele alın. Şiirlerini, hikmetlerini okuyun. Yunus Emre'yi ele alın. divanını okuyun başından sonuna. Mevlana'yı ele alın. Mevlana'nın şiirlerini okuyun. Baştan sonra işlediği konuların istatistiğini yapın. Çok büyük ölçüde sevgi temasını, aşk temasını, ilahi aşk temasını, işlediğini göreceksiniz ve bir hakikaten coşkunluk göreceksiniz. Mesela Mevlana Celalettin Rumi'de muazzam ki Rumi sevgi asırlar ötesinden hizmet yani, görüyoruz. Yurtta o insan sevgisini çok net olarak görüyoruz. Eşrafoğlu ruhu bile çok net olarak görüyoruz. diyor? Yani seni sevmek benim dinim imanım. Sevgiyle, yani şey yapıyor, balık gün içinde canlıdır, çıkınca ölür, beni de senin aşkın deryasından dışarıya çıkarmaya alak o deryanın içinde oluyor diyor. Yani oradan benim kezinin biraz farklılığını söylüyor. Orhan Deniz bir terapi rafi balık olsan demiş. Ondan hatırlarken önce Eşrafoğlu'nu beni aşkının deryasını dışarı çıkartmaya yarattı. Kültürler farklı, dünyalar farklı, edekler farklı. Bizim ana yolumuz efendim aşk yoludur. Efendim o bakımdan tarihimizde büyük husus olarak gördüğümüz şahısların hepsinde bu ana şeyi görüyoruz. ...sevgi halini görüyoruz ve şimdilik onu görüyoruz. Fuzuli de aynı ekollendir. Fuzuli, Mevlana, Hacı Bektar Şüveci, Yunus Emre, Ahmet Ciyaseli... ...bunlar, Horasan'ın aşk ve sevgi ekollendirik mümessizlerdir. Fuzuli'yi biliyorsunuz. Önemli. Aşk derdiyle, koşa. El çek ilacından tabii. Ben bu aşk derdiyle çok mutluyum, memnunum bu halimden. Sen beni tedavi etmekten vazgeç doktor. Beni tedavi etme. Bırak şu ilacı. Aşk, derniz, afroşer, elçek ilacım dahtırabil, kılma dermansin, helakim kendini temanımdadır. Beni tedavi etme. Ben tedavi etsem mahluk olurum. Bırak böyle aşık kalın, böyle hasta kalın diyor. Şeyh Galip öyle birisine aşkı yazılır. Yani Mevla'nın rahatsız. Bütün taraflarda. Hakikaten de aşık adam. Saraydan da bir sultana da aşık olmuş, Yani sultan ona aşık olmuş. Yani hayatları böyle. Sevgi içinde tabii. Sever bir insanın artık sevdiği için yapacağı fedakarlık kazmıyor. Yunus Emre'nin sözü hepimizin bildiği sözleri. Ya razı gör. Yunus sen bu cihana niye gel? Soruyor kendimize. Son dört günde bir ibadetimizde biliyor Sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dedi. Evliya'ya uğramaz ise yolun köşkü kervan. Kaldın dağlar başında. Kaldın değil, kaldın. K harfiyle kaldın. Şaf-ı harfi, Nuni birbirine benzer. Bazıları bunları tam okuyamıyorlar. Doğru okuyamıyorlar yani. Onun için mutasavvı nasıl bir insandır? Bizim kendi kültür çevremizde, kendi tasavvuruz şeyimizde, alanımızda bu da nasıl bir insandır diye baktığımız zaman sövene elsiz, sövene tilsiz, müdavazı, gönülsüz, bir insan karşımıza çıkıyor. Tatlı bilgi, güneş hizmet etti, felakar, efendim İyilik yapan, iyilik yapan, etrafı öyle ufak tefek işleri aldırmayan, ufak tefek haksızlıklara vermeyen ama çok aktif bir insan şimdi karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki, yani, dervişlik miskinlik imiş, yerin salmamızın sebebi dervişler imiş. Görüşmeler şey diyor. Yani, bazen Aşağı mahallede birisi bir yalan söyler, yukarı mahalleye gelince hepsi de inanır derler. Yani birileri böyle bir söz çıkartmış ortaya. Doğru olabilir tabii düşünelim, doğru olabilir ama misaller üzerinden yani düşündüğümüz zaman doğru değil. Çünkü bakıyorsunuz ki Horasan erleri, Horasan erenleri, Ahmeti'ye sevilmiş, derdikleri hiç de oturmamışlar diye kadar gelmişler. Burayı hiç Burada durmamışlar, Balkanlara kadar gitmişler. Şimdi biliyorsunuz, Oradan Ercik Profesör Ömer Balkan'ın nefis bir makalesi vardır bu konuda. Kolonize Türk, Türk derdikleri diye Balkanlara nasıl müslüman etmişler? Onu anlatır. Gelmiş gidiyor, ölmeye razı. Ölümden korkmuyor. Yoksulluğa alıştı, Yoksulluktan korkuyor. Yabancı bir diyara gidiyor. Bir de var de bir insan. Kervanların geçtiği bir derde, bel, daha belinde, bir geçitte, bir şeyler bir da gizlen bir derden çıkışlar. Gizlen bir derden mesela. Böyle bir derden de, geçikte, bir anı her gece şey yapıyor. Gerale geçene enelip ikramda buluyor. Aşağı evinde misafir düzabir ediyor. Bizler çoğalmışsa binayı büyütüyor, bir tekke haline getiriyor. Hemen orası bir miharet, bir yerleşme alanı oluyor. Kervanların devri gelip, gelip durduğu bir yer oluyor. Sonra bir şehir haline geliyor. O dönemde Türk demişler. Yani bir koloni meydana getiriyor. Bir dağ evimiz Sonra orası orada etrafı ele geçiriyor. da bakıyorlar, seviyorlar adamı. Ahali bakıyor, dürüst. Ahali bakıyor ki, tatlı gibi, güne türlü, şair, ruhlu, iyilik devel bir insan, hirmet eşli bir insan. Ve tabi bu sadece şeye de bağlı değil. Sadece insana yönelik ve insandan bir menfaat gelsin diye materyalik bir anlaşılır değil. Özellikle dikkatinizi çekelim, hani ben Yugoslavia'ya gideyim, bir koloni kurayım, sonra orayı geliştireyim, yugoslavia benim olsun. Bu nedir? Bir hesap tabii. Materyalist bir hesap. Böyle yapmış değil bunlar. sadece insana hizmet de yetmemiş. Hayvana da hizmet etmiş. Bu yüz bir köpeği görüyor, acıyor, alıyor, tedavi ediyor.